A'udhu <tih billahi min ash-shaytanirraci Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin Ve salatu ve salamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve man sara ala nehcihi ve man ittabahu bi ahsan la Amma ba'd Bugün inşallah Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mughni'nin Kitab-u bölümünü işliyorduk. Oruç kitabını işliyorduk Mughni'den. Ibnu Kudam el-Hambeli Kadı fıkıh metnini naklettikten sonra kendisi şerh yapıyordu. Ne demişti o metinde? "Ve men akala au sheriba au Kim yer içer veya hacamat olursa. Au adakha fi cufhi şey'an min ay maudin Nereden olursa olsun bedenine bir şey dahil ettirirse. İşte bugün faslu salis diyecek, üçüncü fasıl diyecek ve burada bu vücuda diğer dahil edilen şeylerin hükmünü anlatacak inşallah. Diyor ki İbn-i Kudam el-Hammeli اَنَّهُ يُفْتِرُ بِكُلِّ مَا أَدْخَلَهُ إِلَى جَوْفِهِ اَوْ مُجَوَّفٍ فِي جَسَدِهِ كَدِمَاغِهِ وَحَلْقِهِ ister genzinden, ister gırtlağından, ister karnından, neresinden olursa olsun, midesine ulaşacak herhangi bir yerden, vücuduna herhangi bir maddeyi idihal ettirmesi, dahil ettirmesi, işte bu diyor, orucu bozar davasıyla bir tabi bu şeyler kendi ihtiyarıyla kendi iradesiyle ulaşırsa vakane minme yumkintahar ruzu minhu tabi insanın buna önem ve itina göstermesi gerekir bu dışarıdan bazı vücuduna alacağı maddeleri bu yollarla geniz gibi işte boğaz gibi artı karın gibi mideye ulaşan yollardan ne yapması lazım insanın önem gösterip sakınması lazım diyor sa va min al-femi al bu bazen ağızdan gidebilir adet üzere olduğu şekilde diyor. Eb gayril adeti kel ve juri vel min al Burada şimdi saydığı birkaç tane hastalık. Bunlara dair burada dipnotlar var. Bunlar o dönemde bazı ilaçlar. Yani bugünkü biz güncel bir fıkı fıkha dönüştürecek olursak güncel fıkıhla o dönem burada sayılan sikletine hastalıklar o dönem ki e, bu bu dönem ki astım hastasının sıktığı fısfıs fıs gibi veya işte göz damlası damlatanın hükmü gibi veya burnundan burnunu açmak için damla damlatanın hükmü gibi veya kulağı tıkandığı için iltihap olduğu için kulağından damla damlatan kişilerin hükmünü anlatıyor bu babta. Bu racih görüşe göre saydığım şeylerin her biri orucu ifsad eder. Oruç orada bozulur. Saymış çeşitlerini kelkuhli hatta diyor sürme. Göze çekilen sürme yok mu? Birazdan onun da tafsilatı gelecek. Bu bile dışarıdan vücuda dahil edilen bir madde olduğu için bunun dahi orucu bozacağını söylemiş bazı ilim ehli. Wa kedaliken lov jarah nafsehu ev jarahu gayruhu bi ihtiyari wasala ila jofi sawa un istaqarra fi jofi au ada fa kharaja minhu <gülüyor> diyor ki İmam Şafi dedi ki insan karnından bir yara açsa, ister bu yarayı bilerek açsın, ister kazayla olsun, istem dışı olsun ve bu yaradan vücuduna ilaç alsa, sıvı. O ilaç da karnın yolundan mideye kadar ulaşsa bu dahi İmam Şafi'nin yanında insan orucunu bozması için yeterlidir diyor. Ve <gülüyor> Malik, İmam Malik dedi ki diyor, La yuftiru bis sauti. Bundan diyor, oruç bozulmaz diyor. İlla en yenzil ila halqihi ve la yuftir vitha dâve el caifete diyor ki alınan ilaçlar ister göz, ister burun fark etmez geniz yoluyla mideye ulaşmadığı müddetçe, gırtlak ve geniz yolundan mideye ulaşmadığı müddetçe İmam Malik de bozmayacağını söylemiş. Ve buna dair ihtilafı getirmiş. Dediğimiz gibi bu maddeler eğer geniz yoluyla gırtlak yoluyla beraber mideye kadar ulaşacaksa dışarıdan alınan bu cisimler ister bu göze sürülen sürme olsun ister kulağa damlatılan damla ister gözü damlatılan damla ister buruna damlatılan damla fark etmez. Her biri veya vücudunda bir yara var oradan bir şey sıvı bir ilaç dökecekler o senin karnının derinliklerine kadar ulaşacak. İşte bunların hepsi buradaki ihtilafta da zikredildiği gibi orucu bozula, bozan unsurlardandır. Fasl'un diyor başka bir fasıl açmış gene. dördüncü fasıl olarak İbn Kudam'a elhamdeli rahimehullah. Ve amma sürmeye gelince diyor, fi illa Diyor ki eğer göze çekilen sürmenin tadı insana ulaşmıyorsa, vücudun herhangi bir tadı nere alınır? Ağzın içi alır. Ağzın içinde herhangi bir bölge Bu diyor, ta dönüşmüyorsa ve mideye kadar ulaşmıyorsa buradaki ihtilaftaki raci görüşü götürüyor. Kesinlikle diyor orucu bozmaz. Tabi uzun uzadıya bazı hadisler getiriyor. Caizdir diyenlerin dair hadis getiriyor. Tirmizi'den İmam Tirmizi nakletmiş sünnende "Lem yesihha nebi sasa fi babil şey." Peygamber sasa'dan diyor İmam Tirmizi, oruçlu bir kişinin sürme çekmesiyle alakalı olarak nehyeden, yasaklayan, haram sen hiçbir nas gelmemiştir diyor İmam Tirmizi. Racih olan budur. Dikkat ederseniz bunun nehyedilen, memnu olan, yasaklanmış olduğunu söyleyen alimlerin her biri hangi illete bağlıyorlar? Vücuda dışarıdan bir, herhangi bir gıdanın sokulması illetine bağlıyorlar. Bu zaten iki ders önce zikrettiğimiz yeme ve içme babının içerisindeyiz. O yüzden alimler e, bu illetlen yola çıkaraktan bu gibi diğer bütün cisimleri de ne yapmışlar? E, diğer bütün cisimlere de orucu bozar hükmü vermişlerdir. Gene fasıl demiş İbn-i Kudam elhamdeli rahimahullah وَلَا يُفْتِرُوا بِالْمَدْمَدَةِ بِغَيْرِ خِلَافٍ Madmada nedir? İnsanın ağzına su almasıdır abdestteyken. Khilafsız diyor madmada orucu bozmaz. Yani ağza su alıp o suyu dışarı atmak insanın orucunu bozmaz. سَبَعُوا كَانَ فِى o <gülüyor> ister bu namaz için ağzına su almak olsun isterse adam susamış çok uzun miryaz günü dayanamıyor hararetini dindirmek için ağzına su alıp yutmadan genzine kaçırmadan dışarı tükürüyor fark etmez diyor. Vakadru'yanin Nebi sallallahu aleyhi ve çünkü peygamberden rivayet edildi ki enne umara alehu anil kıble lis orucun <gülüyor> öpmesinden ona soruldu diyor Ömer ona sordu diyor fakat nebi sasam arayte tamad min ina ente saim Peygamber bana dedi ki diyor sen bir kaptaki sudan madma da yapsan yani ağzına su alıp versen bir şey olur mu ben de dedim ki diyor bir şey olmaz gal feme eğer bunda E, ağza su almakta bir şey yoksa diyor İlk soru sormuştu yani öpmenin hükmünü sormuştu. Bunda da bir şey yoktur diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisten e, az önce de zikrettiğimiz gibi hadis kaynak olarak neresi? bu Davud sünneninde e, rivayet etmiş ve İmam Darimi ile İmam Ahmet de müsnetlerinde rivayet etmişler hadisi. Peygamber sallam burada ağza su alıp vermekte bir beyis olmadığını Ömer'in cevabın ardından sukut ederekten ortaya koymuştur kardeşler. Uli anne el zahir. Çünkü ağız zahir hükmündedir. Yani cildinize su değdirmeniz nasıl orucunuzu bozmuyorsa ağız da zahirdendir. O yüzden abdest alırken yüzü yıkamak farzdır. Abdestin farzlarından bir tanesidir. O yüzden ağza su verilir abdeste. Çünkü ağız da yüzün içerisinden sayılır. O yüzden diyor ki i̇bn Kudameli en لِأَنَّ الْفَمَ فِي هُكْمِ Çünkü ağız diyor zahir hükümündedir. bil يَبْتُلُ السَّوْمُ بِالْوَاسِلِ اِلَيْهِ كَالْاَنْفِ وَالْعَيْنِ Göz ve burun gibi şeyler onların e, zahir olmasını ağız aynı şekilde engellemez. Buralara da yani suyun değmesi insanın orucunu ağızda bozmada gibi bozmaz. وَإِنْ تَمَضْمَذَا اَوْ اِسْتَنْ شَقَ فِي الْتَحَارَةِ diyor abdestteyken ağzına ve burnuna su çekse فَسَبَقَ الْمَا اِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَسٍ وَلَا إِسْرَفٍ İsraf ve kasıt olmadan ihtiyarsız bir şekilde su genzine kadar, boğazına kadar giderse diyor İbn-i Kudam el-Hambeli فَلَا شَيْعَ عَلَيْهِ Bu kişi hiçbir şey gerekmez diyor. Çünkü kasıtlı yapmamış. İsrafen de yapmamış. وبي قال اوزاعي افزايده بمذهب تدير واصاح ابن رحيوي وشافي في احد قوليه امام شافي نقلنا نقل من 2 rivayet'ten birinde de imam şafi bu mezhepten ذلك عن ابن عباس وقال مالك وابو حنيفه diyor ki ibn Abbas'tan da bu mezhep nakledildi Ebu Hanife ile Malik dediler ki bu kişinin orucu bozulur li annahu afsala alma'a ila Çünkü orucunu bilerek böyle bir şeye sebep olduğu için o kişinin orucu bozulmuştur diyor. Ne yapar? Kaza eder. Günle gün Ramazan çıktıktan sonra tutar. ne diyor. Yani şimdi kendi mezhebini söylemişti ya. Bizce abdesti bozmaz diyordu. Bizim mezhebimizin delilleri ise diyor, "Ennahu vasala ila himin min gayri israfin ve la İsraf ve kasıtsız boğaza ulaşması suyun فَأَشْبَهَا مَا لَوْطَارَتْ ذُبَابَهُ ila halkihi. Tıpkı şunun gibidir diyor. İnsanın bir tanesi farkında olmadan ağzına sinek kaçıyor. E ister istemez sinek havasızlıktan ağzın içerisinde ölüp midesine kadar inecek. Diyor bu aynı alimler böyle bir durumda orucun bozulmayacağını söylemişler. E öyleyse o sineği yanlışlıkla midenin inmesi Orucu bozmuyorsa, o zaman abdest alırken, ağza ve burna su verirken, mübalağa yapıp da aşağı kadar farkında olmadan boğaza ulaşması da insan orucunu bozmaz diyor, kendi mezhebini destekliyor. Ve in asrəfə fəzədə aləfsəler, ama adam israf etmiş, haddi aşmış, üçün üzerine arttırmış, dört beş altı yapıyor. Evvela gafil istinşa, ya da burna su vermekte abartmış, mübalağa yapmış arttırmış fakat faale mekruhan. Mekruh yapmış olur diyor. De kavlin Nebi sallallahu aleyhi ve Sabira. İbn Sabire'ye söylediği sözde olduğu gibi diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi ve baligh fil istinşak illâ en takuna sâimen. hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Diyor ki istinşakta mübalağa yap diyor. Sahabi abdesti anlatıyor. Yani istinşak burnuna su alıp vermek. Mübalağa yap. Ancak oruç olman müstesna diyor peygamber salsa. Oruçta mübala yapma diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve liannehu yetaarredu bidzalika liisani al-ma'i ila halqihi. Çünkü peygamber bundan niye nehyetti? Çünkü mübala yapılırsa bu genze kadar gidecek. Fe in wasala ila halqihi o zaman e, boğazına ulaştığında da oruç bozulacak. Faqa al-Ahmed yucibu ni an yu'id as-sawma ve hal ala wajhain. Ahmet diyor ki bana benit bana sevimli olan görüş böyle bir fil yapan adamın yani istinşa abartıp boğazına su kaçıran insanın orucunu iade etmesidir diyor. Peki adam böyle bir şey yaptı diye tamam benim orucum bozuldu yiyeceğim mi diyecek diyor burada iki görüş vardır yufdir birinci görüşe göre diyor iftar eder lienne ne bi sasam neha an al mubalaga Peygamber çünkü oruçta bu mübalağaya nehyetmişti diyor. Bihi. Bu da delalet eder ki iftar etmesi gerekir o kişinin. Eğer böyle bir şey yaparsa orucunu bozması gerekir. Anhu. Çünkü peygamberden bunu nehyeden bir fiil ulaşmış. Ve thani, ikincisi bozmaz orucunu görüşüdür. Bunun da diyor sebebi insanın kasıtsız bunu irade etmeden yapması neticesiyle orucunu iade etmemesidir diyor. Gene fasıl açmış. Bu son inşallah bununla bitiriyorum. Fasıl demiş. Velabese en yaktis ile saim. Oruçlunun banyo yapmasında, gusül almasında hiçbir beis yoktur diyor. Oruçlunun banyo yapmasında hiçbir beis yoktur. Fe inne Aişe ve Ümmü Seleme Aişe ve Ümmü Seleme galata dediler ki Neşhedü ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmkanli yusbihu junuban min gayr <gülüyor> ihtilamın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihtilam e, yani hanımıyla ilişkinin dışarısında ihtilam olmuş ve hanımıyla ilişkiye girmiş ve Peygamber sallam e, imsak vakti girdikten sonra kalkmış banyo yapmış yıkanmış yani kendisi sahurunu yapmış namaz vakti geçmeden de imsak geçtikten sonra kalkmış yıkanmış thumma ondan sonra da oruç tutmuş. Ondan sonra da Resulullah Sasam oruç tutmuş. Bu hadis Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği, muttefekun aleyhi olan hadistir. Ve rava bi isnadihi, bi'isnadihi senediyle rivayet etti. Anne İbni Abbas dekhalel hammab İbni Abbas banyoya girdi diyor. Ve huve saimun oruçluydu. Ve huve fi şehri ramadan. Onlar da ashabıyla beraber ramazan ayındaydılar. Fe emmel gavdu fî, e, gavsu fil ma'i Suya dalmak ise yani kasta havuza girmek, havuza veya denize girmek. Fakale Ahmed fi's-saimi yanğamisu fi'l-ma'i iza lam yakhaf an yadkhula fi masami'ihi eğer demiş kişi kulağına suyun kaçmayacağından emin ise korkmuyor ise o zaman demiş kişi denize veya havuza girebilir demiş İmam Ahmet bin Hanbel. Yani bunda da bir basis yoktur demiş. Vakir hal Hasan ve Şa'bi an yan an yanghamisa fil Hasan suya dalmanın havuza ve denize girmenin oruçluyken kerih olduğunu söylemişler. ama hiçbiri bozduğunu söylememiş Khalfen en yadkhulafi masami'ihi Neyden korkmuşlar olur da burnundan ağzından kulağından su girer de midesine kadar ulaşır diye fe inde khalafi masami'ihi fa wasala ila dimaghihi min al ghusl al mashru' min ghayri israfin wala qastin fala shay'a adam mesela gusül alıyor gusül alırken israf etmiyor kastetmiyor, kasıtlı yapmıyor ama gusül alırken kulağından, ağzından veya burnundan ta boğazına kadar, oradan da genzine kadar su geçiyor. İşte diyor bu adama hiçbir şey gerekmez diyor İbn-i el elhamdülillah çünkü Allah bu dini kolaylıkla göndermiştir bu iddü bisennahetel hanefiyye diyor Nebi Sallallahu sahibi hadiste. Ben dinin aslında haniflik, tevhid orada taviz yok ama furuunda Musam mahalı bir din ile gönderildim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden din kolaylıktır. Dini zorlaştıran cahillerin cehaletidir. İnşallah burada kalacağız. Allah nasip ederse kaldığımız yerden bir dahaki derste devam ederiz. Bu ahire davanenel hamdülillahi rabbil alemin. Sübhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe